Davetin sahasının genişlemesi Kureyş'in Resulullah'a ve Müslümanlara kötülükleri gittikçe arttı. Ta ki onlar bu kötülüklere dayanamayacak hale geldiler. Resulullah'ın hac mevsiminde Müslüman olup da kendisine yardım etmeleri için kendilerine başvurduğu Kinde, Kelp, Beni Amir ve Beni Hanife kabilelerinin kendisini reddetmelerinden sonra ve Taif'ten Sakif kabilesinin kendisini kötü bir cevapla reddetmesinden sonra Resulullah'a kabilelerden yardım umudu kalmadı. Kureyş'ten bir tek kişinin dahi İslam'a girmesi hakkında umut kalmadı. Kureyş'in dışındaki Mekke'nin çevresindeki kabileler ve hac için Arap beldesinin çeşitli yerlerinden gelen kabileler Muhammed'in yalnızlığa itildiğini, Kureyş'in düşmanlıkla etrafını sardığını, ona yardımcı olan herkesi kendilerine düşman saydığını gördüler. Böylece ondan daha çok yüz çevirdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gördü ki o güne kadar kendisine tabi olanlarla birlikte Rabbisinin Risaleti bir daire içinde durup kaldı. Kendisiyle kavminin arası gittikçe açıldığı, Kureyş'in ona olan kininin gittikçe arttığı, insanlar gittikçe ondan uzaklaştığı bir halde günler geçiyordu. Fakat bütün bunlara rağmen Resulullah ve ashabının Allah'ın ona yardım edeceği ve bütün dinlerin üzerine dinini yücelteceğine olan şiddetli güvenleri sarsılmadı. O her zaman fırsat buldukça davete devam ediyordu. Hac mevsimi geldiğinde Arap yarımadasının her kesiminden insanlar kabileler halinde Mekke'de toplanıyorlardı. Bu kabilelerin onun davetinden yüz çevirmelerini ve ondan uzaklaşmalarını açıkça ortaya koymalarına veya onu reddetmeden aldırış etmeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları İslam'a davet ediyordu. O, insanlara Rabbisinin risaletini tebliğ ettiği zaman Kureyş'in düşükleri onunla alay ediyorlar, gürültü yapıyorlar ve ona kötü muamelede bulunuyorlardı. Onların böylesi kötü tavırlarında onu hoşnut kılacak ve nefsini sabaha kadar da olsa emniyette hissettirecek bir müspet değişme olmadı. Muhakkak ki Allah, onu İslam'la göndermişti. Onun için o, Allah'ın yardımından ve desteğinden ve dinini açığa çıkarmasından ve üstün kılmasından hiç şüphe etmiyordu. Davetinin durumunu, vermiş olduğu elem ve Kureyş'ten gelen şiddet ve sıkıntı içinde olduğu bir dönemde Allah'ın göstereceği yolu beklemeye başladı. Bu bekleyiş çok uzun sürmedi. Ta ki Medine'den istikbaldeki zafer müjdeleri görünmeye başladı. O müjde, Hazreç kavminden sayıları 3 ile 10 arasında olan bir topluluktur ki, onlar hac mevsiminde Mekke'ye geldiler. Resulullah onlarla karşılaştı. Onları halleri hakkında sordu. Onları Allah'a davet etti. Onlar birbirlerine bakıp dediler ki, Ey kavmimiz! Biliniz ki vallahi bu, Yahudilerin sizi korkuttuğu nebidir muhakkak. Dikkat edin, ona uymakta geri kalmayın. Böylece onlar, Resulün çağrısını kabul ettiler. Onu tasdik ettiler ve Müslüman oldular ve ona dediler ki ''Artık kavmimizi yani Hazzeç ve Evs'i terk ediyoruz. Zaten onların arasında düşmanlık ve şerden dolayı bir yakınlık da yoktur. Umudur ki Allah onları seninle bir araya toplar. Eğer Allah senin etrafında onları toplarsa senden daha aziz bir kişi yoktur.'' Sonra o insanlar Medine'ye geri döndüler. Kavimlerine Müslüman oluşlarını anlattılar. Kalpleri sevinç, nefisleri özlem dolu olarak onlar yeni dine asınıyorlardı. Böylece Ensar ve Hazretin evlerinden hiçbir ev kalmadı ki onda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bahsi olmasın.